Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Bay Yüce Sormaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Sibel Çetin Gözde de çok teşekkür ederek başlayalım. <gülüyor> ee, önemli bazı gelişmeler de oluyor. Bir kere bu şeyin ne kadar iklim değişikliğiyle ilgili olduğu e, konusunda da sabahleyin biraz konuşma fırsatı bulduk ama bu Türkiye'de beş ili vuran <gülüyor> e, fırtına meselesinin. Bayağı ciddi film. Bir kısmı korku filmlerinde bile gözükecek. Sosyal medyada görüntüler var. Saat Kulesi'nin Çatalca'da yanılmıyorsa devrilmesi gibi. Bunun bütün çeşitli raporlar başta IPCC olmak üzere hükümetler arası iklim değişikliği paneli olmak üzere bilim insanlarının sayısız giderek sayıları da artan sayısız araştırmasında konduğu gibi yükselen hem fırtınaların hem sayısının hem şiddetinin arttığı sel meselelerinin de aynı şekilde olduğu bir iklim değişikliğinin aciliyetinin bu olduğunu gösteren bir başka şey sayabiliriz öyle değil mi? E, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah 8 sularında bir açıklama yapmış e, bu durumla ilgili. Biz dün gerçekleşen bu fırtınanın özellikle 5-6 ile ama daha çok İstanbul vurduğunu söylemiştik. 67 ilde Türkiye genelinde uyarı, fırtına uyarısı yapıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 58 il için turuncu, 9 il için de sarı kodlu uyarı yapılmış. E, yani sarı... İstanbul turuncu İstanbul'daki dün yaşadığımız e, olaylara verilen kodlu aslında. Uyarı kodu. Hangisi daha yüksek? Turuncu anladım kadar Evet. Evet yani zaten bir yandan da Kuraklıkla ilgili de çok ciddi gazete duvarda çok ayrıntılı bir şey çıkmıştı. Ardıl Batmaz imzalı bir mülakatlar yani devlet su işlerinde çeşitli görevlerde bulunmuş. Şimdi de Bin Çevder Başkanlığını yürüten yani Çevre Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği'nin Başkanı Ziraat Mühendisi Cuma Kara Aslan'la yapılmış bir mülakat var. Aynı zamanda su yönetimi uzmanı ve programcımız Akgün İlhan'la da. Bir de Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'la. Yani barajlarda ciddi bir kuraklık olduğu ve felaketlerin kapıda olduğu söyleniyordu. ve Hem doğusunda hem de batısında yani. Felaketler Kapıda diye bir başlık taşıyordu Ardıl Batmaz imzalı baba ve özellikle de yani insanı ilk bakış ilk bakışta ve sonraki bakışlarda da şaşırtacak bir değerlendirme de vardı. Meclis Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporunda 2021 ile yani bu seneyle iki, 100 yılın sonuna kadar 2099 senesi arasında o bu dönemde bir ila altı derece artacak ibaresi vardı yani altı derecenin zaten ilk defa duyuyorum e, ortadan kalkacak demektir yani altı derece de aşikar. Böyle bir. Biz göçmen olacağız yani böyle gitmez. Evet. Gidecek yer bulabilirsek tabi. Ya Zaten iklim göçleri çoktan başlamış durumda. Ee, Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz raporlarından bir tanesi de işte Suriye Savaşı ile ilgili. Ve oradaki aslında 3 e, yıldır üst üste süren kuraklığın köylerden kente göçe hızlandırdığını ve e, kente göçen insanların hoşnutsuzluğu nedeniyle çatışmaların e, çıktığı yönündeydi. Ve ağır şekilde de bastırılmıştı tabii. <gülüyor> Tabii. işte bütün çatışmaları körüklüyor o hoşnutsuzluk. Bugün aynı şey e, birçok ülkede yaşanıyor. Yani Af Afganistan ciddi bir kuraklığın e, pençesinde. Aynı zamanda gıda krizi var. Pakistan, evet. tabii, pa Pakistan keza gene öyle. Madagaskar'da su bitti. E, Sudan'ın büyük bir bölümü gene öyle. Kenya öyle. Yani Yaklaşık bir 20'ye yakın ülke çok ciddi bir kuraklığın pançesinde ve orada artık hayvancılık yapılamıyor birçok yerde kuraklık nedeniyle. içirecek su bulamıyorlar hayvanlara ve telef oluyorlar. Korkunç görüntüler var. İnsanlar da çok zar zor şu anda idare edebiliyorlar. Ve önümüzdeki dönemin en büyük meselelerinden bir tanesi bu. Şimdi biz bir Suriye'deki iç çatışmalar nedeniyle oluşan göçten şikayet ediliyor ee, hem Avrupa hem Türkiye'de e, ve dünyanın çeşitli yerlerinde ama çok çok çok daha büyük kitlesel göçler e, çok yakında. Evet yani demin sözünü ettiğimiz bu <gülüyor> ardıl Batmaz imzalı haberde özellikle şeyin Cuma Kara Aslan'ın bu bin Çevder. Başkanı aynı zamanda onu yürüten ziraat mühendisi kendisi Cuma Kara Aslan geriye dönüşü olmayacak diye gayet kaygı verici kaygılanmamızı haklı kılabilecek şeyler söylüyor. Yani iklim değişikliğinin çok arttığını yaz ortasında çok soğuk kış ortasında da çok sıcak günler yaşanabileceği uyarısında bulunuyor ki bu sabah zaten mesela Avrupa için. Ee, şeyle Yunanistan'la İsveç'in kuzeyi arasında aynı gün içinde 36 derece ne kadarlık büyük bir farktan bahsetmiştik. Yani akıl almaz şeyler oluyordu. Ee, Kara Aslan da aynı şeyi söylemiş. Yani bu sürecin önüne geçilmesinin tek çaresinin Doğanın katledilmesine, tüketim çılgınlığına, derelerin işgaline, imar ve rant alanlarının yaratılmasına ve betona yatırımın son bulması ve kuraklığın da muazzam etkisi üzerine değinmiş canlılar üzerindeki bu süreçte kuraklığa uyum sağlayamayan bazı canlı türleri de işte biraz önce konuştuğumuz gibi ya göç edecek ya ölecek. Göç eden canlılar beraberinde yeni hastalıklar getirecek. Felaketlerin kapıda olduğundan emin olun geriye dönüş olmayacak. Bunlar öngörü değil kesin diye bir uyarıda bulunmuş. Ee, Akgün İlhan da iklim değişikliğiyle uyumsuz bir su yönetimi olduğunu bizim çeşitli programlarda çeşitli defalarda söylediğimiz gibi uyumsuz bir su yönetimi israfın da önüne geçilmesinin şart olduğunu söylemiş yani sadece yağışlar yetmez diyor Akgün İlhan şimdi, şimdi Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü'nün bir raporu önümde e, 17 ülke aşırı düzeyde su sıkıntısı yaşıyormuş ee, Katar, İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuviyet, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman, e, Botswana bunlar. Türkiye'de bu listede 32. sırada en çok su sorunu yaşayan dünyadaki 32. ülkeyiz bu arada. Ciddi bir sıkıntı söz konusu. Bu arada biraz önce söylediklerinize bir ekleme yapmam lazım. Peki biz bunda nasıl mücadele etmemiz gerekiyor, nereden başlamamız lazım dediğimiz an Türkiye'de mesela ilk yapmamız gereken DSA'nın bugüne kadar yaptıklarını yıkmaktır. İlk yapmamız gereken çünkü Türkiye'deki göllerin büyük ölçüde kurma nedeni e, DSA'nın yaptığı kontrolsüz barajlar nedeniyle su döngüsünü tekrar doğal döngüsünü kazandırmamız gerekiyor. Yani hem toprağı hem tarımı hem toprak altındaki suyu hem toprak üstündeki suyu doğal döngüsüne kavuşturmak için bunca sene 1950'lerden bu yana DSI'nin herhangi bir bilimsel veri, bilgi, herhangi bir e, yeterli çalışma olmadan yaptığı e, birçok barajı yıkmamız lazım. Örneğin Burdur Gölü'nün kuruma nedeni DSI'dir, Orta Anadolu'daki göllerin kuruma nedeni DSI'dir kontrolsüz e, tarım ve tarımda suyun vahşi şekilde kullanılmasının en büyük nedeni DS'dir ve DSİ politikası 1950'den bu yana Türkiye'nin de tek değişmeyen politikasıdır. Öyle en mi? istikrarlı en evet, en istikrarlı politikasıdır. Şu anda Türkiye'de özgür akan tek bir nehir yok. Yani en son Ulus barajıyla birlikte Dicle nehrinin üzerine yapılan barajla Dicle Nehri de öldürüldü. 400 kilometrelik doğal tarım alanları su altında bırakıldı. İnsanların ilk yerleşim alanları su altında bırakıldı. Onunla beraber son Özgür Akan nehrimiz de öldürüldü. <gülüyor> yani DSA'nın su politikasını değiştirmeden... E, kuraklığa karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok maalesef. Onun da yani, altyapı fayda işte, var. Çok önemli bu söylediğin tabii çünkü zaten biraz önce adını verdiğimiz eee Binçevlerin Başkanlığını yürüten Ziraat Mühendisi Cuma Karaaslan da uzun yıllar 1990'dan 2016'ya kadar yani 30 yıla yakın bir süre Devlet su işlerinde görevli, DSI'de görev, çeşitli görevlerde bulunmuş ve kendisi çeşitli yerlerde de etüt plan başmühendisliği yapmış birisi. O bizzat içinden gelerek bunları söylüyor. Yani Türkiye'nin kuruyan barajları ve felaketler kapıda diyor. Yani barajlar ve göller başta olmak üzere sulak alanlar, nehir ve derelerin bir kısmının kuruduğunu bir kısmının da ön alınamayacak bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Şimdi bu tabii her şeyin birbirine bağlantılı olduğu <gülüyor> bir de e, resmi gazetede yayınlanan yeni bir karar var. Yani orman kanununda değişiklik yapılmış ve yapılaşmaya izin çıkıyor. Yani bunu hakikaten nasıl yorumlayacağını insanın okurken bile zorluk çekebileceği bir şey. Kamu yararı ve zaruret varsa yapılaşmada olur diye. Yani bugünkü sayısında işte 30 Kasım'da haberi bu T24 haberi resmi gazetede yayınlanmış haber. Yani orman kanunu kapsamındaki ormanlık alanlarda yapılaşmaya yönelik yönetmelik değişmiş. Ve eğer kamu yararı ve zaruret gibi iki unsur varsa <gülüyor> o zaman liman geri hizmet alanı hava alanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine, savunma ve güvenlik tesislerine, enerji üretim santrallerine, bunların ne yakıtlı olduğu söylenmemiş, radyo televizyon verici istasyonu ve antenlerine, baz istasyonlarına, petrol ve doğalgaz boru hatlarına Petrol ve doğalgaz mı? Evet, Paris Anlaşmasıyla yeni onaylandı Türkiye. Zaten en önemli şeydi. Çevre ve Şehircilik bakanlığının adına iklim değişikliğiyle de yaptılar. Ama Türkiye iki kat emisyon artırma sözü verdi biliyorsunuz. E, şimdi... e, hedefi o. 2015 Paris Anlaşması'nın için verdiği katkı beyanı bu, bu şekildeydi. E, ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere aile sağlık merkezi hastane gibi sağlık tesislerine dini eğitim tesisleri ilk orta lise ve dini eğitim tesisi dini eğitim tesisine bağlı uygulamaya uygulama maksatlı ibadethane testi gibi eğitim testlerine ceza infaz kurumu tesislerine yani devam ediyorum şaka etmiyorum ve bunlarla ilgili yer bina ve tesislere izin verilebilecek yani ormanlara e, petrol kuyuları kömür arama yerleri termik santraller termik santraller baz istasyonu hapishane, hapishaneler e, açılabilecek artık o şeyler güvenlik yani ordu tesisleri ne diyeceğimi bilemedim yani. yani. Her şeyi yapabiliyoruz ormanı, orman dışında her şekilde kullanıma açıyoruz bununla beraber. Bir de tabii şey bütün ne kadar fosil yakıt varsa onları da çıkarabiliyoruz. Evet, e, Kazdağları'nda petrol arama ruhsatları vardı biliyorsunuz. Hatırlarsınız belki. Evet. Yani o onca maden içinde petrol arama ruhsatı dahi alınmıştı Kazdağları ile ilgili en son. Yani son 5-10 yıl içinde çok Tehlikeli bir kavram üretildi Ömer abi yani o da üstün kamu yararı diye bir şey evet. zaten bu üstün kamu yararı kavramını kullanarak ki yani mesela ormanın korunması zaten üstün kamu yararı değil anlamına geliyor bu böyle bir şey var e, işin içinde. Her türlü ormanda yapılaşmaya, madene, şuna buna izin veri, verme yetkisi vardı. Valiliklere verilmişti bu yetki zaten. Şimdi bununla beraber herhangi bir alan muamelesi görmesinin önü açılıyor ormanların. Bu zaten çok hızlı orman kaybeden Türkiye'de çok tehlikeli bir şey. Bir de şeyi de görüyoruz. Bundan sonraki rant alanının ormanlar olduğunu da çok net görüyoruz burada. E bu işin de sonu zaten aslında. Çünkü yani zaten David Wallace Wilson'ın <gülüyor> ilginç bir yazısına da kısmen değinme fırsatı bulduk. Kapsamlı bir yazısı var. London Review of Books'ta yer almış. Yani dünyanın bir numaralı sorunu olarak zaten hava kirlenmesinin olduğu, ne kadar orman kesilip, ne kadar şehir kurulursa ve böyle termik santraller başta olmak üzere her şeyin yapılması o kadar muazzam yani insanın hem zihni hem anne karnındaki daha doğmadan önceki bütün yapılanmaları filan etkileniyor yani muazzam bir felaket iklim acil durumundan bahsediyoruz ama aslında daha da somut olarak iklime elbette bağlı ama bu ormanlarda dahil olmak üzere kesilip onun yer, yaktığımız her şeyi biz soluyoruz aslında ve gelmiş geçmiş en büyük yangın mevsimini yani yanan bir dünyayı meydana getirmiş oluyoruz. Hava kirlenmesi akıl hayal hapsalı almayacak büyüklükte bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Rakamlar da veriyor. Şimdi onları e, sıralamak istemiyorum yeniden ama çok bedelsiz izinlerden falan bahsediyor bu yeni resmi gazete. Bununla ilgili herhalde bir muhalefetten başta olmak üzere bir mücadele verilecektir. Ee, büyükşehir Belediyeleri sorumlu önce il özel idareleri, kapanan belediyelere ve köy tüzel kişilikleri adına verilmiş olan izinler aynı haklar ve sorumluluklarla Büyükşehir Belediyeleri adına devredilmiş sayılacakmış ve büyükşehir belediyeleri adına devam edecekmiş. Bu izinlerin taahhüt senetlerindeki yükümlülüklerden de Orman İdaresine karşı büyükşehir belediyeleri sorumlu olacakmış. Böyle bir çok radikal bir değişikliğin kararı resmî gazetede yayımlandı. Herhalde bunun üzerinde daha etraflıca konuşma imkanı bulacağız. Peki. Bu pardon hmm. sözünüzü keseyim. Evet, yani. evet. Ee, geçtiğimiz hafta iki tane rapor e, inceleme fırsatı buldum. Bunlardan bir tanesi Brezilya Uzay Araştırma Ajansı'nın bir raporu. Buna göre e, Amazon yağmur ormanları son 15 yılın en yüksek e, ormansızlaştırılmasıyla karşı karşıya. E, yani korkunç rakamlar var raporda. E, sırf 2020-2021 yıllarında... 13.235 kilometre karelik ormanlık alan e, yok olmuş. Yani e, bu da tabi Bolsonaro dönemindeki kalkınma politikalarının aslında bir sonucu. Bu birincisiydi. Diğer bir raporda <gülüyor> Endonezya'da e, orangutanların e, yaşadığı bölgede e, son işte 20 yılda sayıları çok dramatik bir şekilde düşüyor. Ee, şu anda 800'ün altında bir sayısı var orangutanların ve bunların azalma nedeni yine ormanların kalkınma yolunda e, şirketlere ve sanayiye karşı e, korunmaması ve bu hatta bu yönde önünün açılması yani orada da ormansızlaştırma ve evet. tabi yani tabi en, büyü en büyük en büyük evet en büyük sektör o sadece o olsa odun işletmede odun işlemesinden tutun e, o, aklınıza gelebilecek biraz önce sizin saydığınız tek tek okuduğunuz her şey Aşağı yukarı Endonezya'daki ormanların da yok olma nedeni ve onlar yok olduğu için de işte orangotanlar 800'ün altına düşüyorlar. Çok dramatik bir şekilde, çok hızlı bir şekilde düşüyorlar bu sayının altına. Evet ama ve... yani yeryüzünün en zeki hayvanları arasında tümden gelim yöntemi kullandıklarını gösteren araştırmalar var. <gülüyor> ama biz fındık <gülüyor> yemeyelim mi yani? Ve yüzümüze krem sürmeyelim mi palmiye yağından? Niye, niye konuşuyoruz? Evet. <gülüyor> bir, başka, <gülüyor> bir başka şey daha var. Ee, Avrupa Merkez Bankası'ndan 3 ekonomistin bir araştırması çıktı. Dona, e, Donata Faccia, Miles Parker ve Livio Strakka adlarını taşıyan Uluslararası ve Avrupa ilişkileri Avrupa Merkez Bankaları'nın Görevleri çok ilginç bir şey var. Haftanın haber aslatında da vardı bu haber. Yani Avrupa Merkez Bankası'ndan üç ekonomist enflasyonla iklim krizi arasındaki bağlantıları ortaya koyuyorlar. Yani küresel ısıtma fırtına aşırı sıcak ve nem gibi olayların görülme olayın olasılığını ve şiddetini artırır. Bu da Gıda gibi spesifik maddelerin fiyatlarını artırabilir. Bir, çok Türkiye'de de üzerinde durulan bir konu. İki, net sıfır salınma. Geçiş sürecinin bir noktasında karbonun fiyatı kesin bir şekilde yükselebilir. Bu da elektrik, gaz ve benzin gibi tüketici fiyatlar yukarı çekebilir. Üçüncüsü de yüksek sıcaklıklar kendi başlarına ekonomik faaliyetleri yavaşlatabilir ve daha yüksek. Ölüm ve yaralanma oranlarıyla emeğin verimliliğini düşürüp genel verimliliği de düşürür diyorlar. Yani son on yıllardaki sıcaklık artışlarının özellikle gelişmekte olan ekonomilerde fiyat değişiklikleri üzerine inkar edilmez bir rol oynadığını bulduk diyorlar. Bunlar öyle Marksist filan iktisatçılar değil doğrusu iklim değişikliği ile enflasyon arasında çok ilginç bir rapor burada konuyor ortaya. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum süreyi bitirmeden önce. Bu edebilir olabilir dedikleri her şeyi biz bu sene yaşadık Türkiye'de. Yaşadık onun için evet. ben de bu benzetmeyi e, ilginç buldum. Bir de e, bir Almanya'dan ithal edilen 400 konteynerlik bir çöp var. Türkiye limanlarında çürdüğü ve bir kısmının Vietnam'a gönderildiği iddiaları var bir Cumhuriyet Halk Partili bir bakan, İzmir milletvekili Murat Bakan çöpleri kim nasıl gönderdi diye bir soru sormuş. Duvardan Arman Kabaklı'nın haberi. Yani Düzce limanında çürüyormuş bu çöpler. Bir kısmı Vietnam'a doğru yola çıktı iddiaları da Almanya basınında yer almış. Türkiye konuyla ilgili Almanya'yı suçluyormuş. Almanya'da Türkiye'yi suçluyormuş. Sizce hangisi haklıdır arkadaşlar? Almanya mı suçlu, Türkiye mi? Vietnam haklıdır. Bence ben ben Bence de Vietnam suçlu. Evet, yasa dışı atıkların iadesinden artık Türkiye'nin sorumlu olacağı belirtiliyormuş. Önemli bir haber bu da. Yani pazartesi günü yayınlandı. Almanya'nın Türkiye'deki çöplerini Vietnam'a kim gönderdi diye bir bulmaca gibi bir şey bu. <gülüyor> Ufaklar gibi biraz da. Ee, yani bir şey gibi değil mi? Bayağı korkur o filmi gibi. da ne tarihsiz ülkeymiş. Onlar, Onlarca işgale karşı mücadele şimdi çerim çöpün toplantı Çöp işgal etsin. Gibi. Evet yani tam öyle <gülüyor> olmuş. Da, evet. Yani bakan sormuş bu nasıl oldu bu çöpleri Vietnam'a kim nasıl gönderdi demiş. Kalan çöpler ne olacak diye sormuş. Atıklarda şehir atığı demiş ki bu programda da çeşitli defalar bunun üzerinde duruyoruz. Yani geri kazanım da artık olamaz çünkü uzun bekleme süreci olmuş çevreye verdiği zarar plan. Geri, geri kazanım adam... dedikleri de biliyorsunuz yakıyorlar. Yakıyorlar evet. Yakmaya. Enerji üretiyorlar ondan da ve buna geri dönüşüm deniyor. Yani Türkiye limanlarında bekleyen 141 konteyner çöpten nasıl kurtulacaktır sorusunu e, yöneltmiş. Biz de bu soruyu da bitirelim. Cevabı söyleyeyim mi? Henüz gelmemiş. Beklerken de programa bitirebiliriz. Aslında süreyi doldurduk. Bekleriz biz cevabını da haftaya veririz. <gülüyor> Gelirse. Gelirse <gülüyor> tabii. Peki hoşçakalın.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 Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.